Günü Sedası'ndan hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Kıymetli hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Sayar bir programda daha birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk arzısen. Bugün ya. bugün e, kısmet olursa yine bir beyit üzerinden başlayalım. İnşallah. O bizi değişik tedahilerle farklı farklı sahillere götürecektir İnşallah zaten. İnşallah evet. Zat hakta mahremi irfan olananlar bizi İl-Misır'da bahr-ı payan olan anlar bizi. Bu fena gül zarına bülbül olanlar anlamaz, vecih-i baki hüsnüne hayran olan anlar bizi. Dünye ve ukbayı tamir eylemekten geçmişiz, her taraftan yıkılıp viran olan anlar bizi. Biz şol abdalız bıraktık eynimizden şalımız, varlığından soyunup üryan olan anlar bizi. Kahru lütfü şey vahid bilmeyen çekti azap, Ol azabdan kurtulup sultan olan anlar bizi. Zahida ayık dururken anlamazsın sen bizi, Cürayı safi içüp mestan olan anlar bizi. Arif'in her bir sözünü duyma insan gerek, Bu cihanda sanmanız hayvan olan anlar bizi. Ey niyazi, katremiz deryaya saldık biz bugün, Katre nice anlasın, umman olanlar bizi, halkı koyup lamekan ilinde menzil tutalı, Mısır'ya şol canlara canan olan anlar bizi. Ya şiir bu, kıymetli <gülüyor> Hocam. Şiir Ama bu. Ama siz de çok güzel inşaat ettiniz yani. Estağfurullah. Yani bu, bu kötü inşaat edilecek bir şey değil. Yani insan okurken e, o muazzam bir estetik tecrübe yaşıyor. İyi mi? Ve Türkçenin ne kadar güzel bir lisan olduğunu öğreniyoruz bu arada değil mi yani? Bu Türkçe. Evet. Ne kadar güzel bir lisan. Evet efendim. Şimdi Üstad diyor ki, Fena Gülzar'ına bülbün olanlar bizi anlamaz. Baki'nin yüzüne o güzelliğe hayran olan bizi anlar. Evet. Fena Gülzar'ı nedir? Evet. Fena, Fena Gülzar'ı nedir hocam? evet Bakın burası Gülzar diyor buraya. Fena Gülzar yani yok olan bir Gülzar evet. burası. Evet. Biz bu yok olmayı e, devri olarak her sene anlıyoruz. Bahar gelince canlanma hay ismi tecelli ediyor. Sonbaharda da mevt ismi tecelli ediyor. Ölümü ve e, hayatı yaratan Cenab-ı Allah. Bize bunu talim ediyor. İnsan olarak biz de bir müddet sonra bu dünyayı bırakıyoruz. Bir başka dünyaya geçiyoruz. Ama bu dünya boş kalmıyor. Birden sonraki nesil geliyor. Ondan sonra da başka nesil geliyor. Yine buyurulmuştur ki bir aziz tarafından evladım bu dünya hiç boş kalmaz. Dolar dolar boşalır. Hı hı. Çeşme kovası gibidir yani. Dolar dolar boşalır. Bu dünya böyle bir dünya. Buraya gülzar diyor. Çünkü gül bahçesi demek malum Gülizar. Ee, Hazreti Niyazi'nin itikadına göre alemler Cenab-ı Resulullah'ın yüzü su hürmetini yaratılmıştır evlak el evlak sırrı yani ey Habibim sen olmasan ben bu kainatı yaratmazdım Cenab-ı Peygamberin de vasfı güldür edebiyatta tevhidin remzi laledir Allah'la Ebced'de aynı şeye ilgili hilal lale Allah lafzı celal Ebced'de hesap edersen 66'ya bağlarsınız işi Eskiden öyle bir söz vardı Tükşehir, işte işi 66'ya bağlı dediğiniz zaman Cenab-ı Allah'a havale etti. Peki her iş ona havale edelim, edelim. tabii ki ona havale edilir. Ama kulum yapabileceği bir şeyler varsa onu yapmak mecburiyetindesiniz. Siz tedbirinizi alacaksınız, zahiri reayet edeceksiniz, işin peşinde koşacaksınız. Baktınız ki tedbir tükendi, her şey sunulu bu dünyada. O zaman işi 66'ya havale edeceksiniz. Baştan beri öyle ama bundan sonra Ya Rabbi bu sana tevdiydi. Yani ben elimden geleni yaptım. Eğer bana yeni bir kapı açarsa onu da yaparım. Ama şu anda bitti. Ee, tevhidin e, sembolü edebiyat delaledir. Cenab-ı Resulullah'ın sembolü gülzar. Güldür, onun yücü suyu hürmetine yaratılan gül bahçesi demek. Ama fena gülzarı yok oluyor en son yok oluşta da kıyametle beraber bu fena güzahına bülbül olanlar anlamaz yani bu dünyaya talip olanlar malum edebiyatta hayatta da öyle yani daha doğrusu yani tabi bir hadiseyi siz hayal dünyasına çektiğiniz zaman ona eski zamanda teşhis ve intak sanatı derlerdi şahıslaştırıyorsunuz ve konuşturuyorsunuz bülbül içgüdüsel bir hadise olarak yani güle e, baharda e, tahşük ediyor diyelimiz isterseniz ilgi duyuyor mesela hı hı. bülbül tabiata ilgi duymuyor sadece güle o içki güzel bir hadise başka zamanda gül açsın bülbül zaten ortada yok o baharda bülbülün o şeyi yani hı. fizyolojik bir hadise ama hı hı. insanlar onu hayal alemine çekince ona e, şahıs giydirirler ve onu konuştururlar şarkı bile var ya bülbül aşıkmış güle diye filan Gülnazedel bülbülü filan Bunlar Bizim hayal alemindeki güzel şeylerdir Yani bunlar Yoksa mesela sadece insandır Estetik hazzı estetik boyutu olan e, 12 ay mehtap çıkar Ama sadece yaz mehtaplarına Kuşlar şeyler e, Bülbüller şakır Kış soğukta da Müthiş bir kar yağarken bir mehtap çıkıyor Serine doyum olmuyor e, Bülbül o zaman yok ortada niye üşüyor Kış uykusuna çekilmiş vesaire yok meydanda yani hayvan. Hikatin hıh. Hı. sunun hüsnünü fark eden sadece insandır. Diğer canlılar onu fark etmezler. Onlarınki içgüdüseldir. Netice de fena güzeldir diye bu dünya. Ve fena güzellere talip olanlar da bu dünyaya talip olanlar yine yani hayatı, hayatın gayesini ve manasını Sadece bu dünyadan ibaret sandıkları bizi anlamaz diyor Hazreti Niyazi. Bu fena güzargâhına bülbül olanlar anlamaz. Ne kim anlarmış? Vecibaki Ve Vecibaki hüsnüne hayran olanlar bilir. Vecibaki hüsnüne hayran olanlar bilir. Vecibaki hüsnüne Cenab-ı Allah'ın hüsnü. Biz onu nasıl görüyoruz? Bu dünyadaki yarattığıyla görüyoruz. Adam ağaca bakıyor. Ağacı görüyor, arkasını da görüyor. Yarabiliyor yani. Fizik alemi bakıyor, kapilarite diyor. Bunu sen yarattın diyor bu kapilariteyi. Yani ağaç suyu nasıl çekiyor? Kapilariteyle çekiyor. Ziraatçı bakıyor, budala suyu yürümemiş, bunu keselim mi, ne yapalım diyor. Herkes ayrı bir mana verir. Ama e, yani manevi derinliği olan tabii ki meyveyi görüyor, ağacı görüyor, kökü görüyor, yaprağı görüyor ama... Ya Rabbi bu hikati sen vaz ettin. Bu senin sunun diyor. Ve bana onu görecek gözü bu fizyoptik bir hadise. O gözün getirdiği duyumu duyguya çevirecek kalbi sen verdin diyor. Ve bu hazı bana sen yaşatıyorsun diyor yani. İşte o. ve çibaki hüsnü ne dediği bu dünyada o hüsnü görüyoruz. Peki tabiatta gördüğümüz hüsnü insanda görmüyor muyuz? Ah o gözler diyor Siret Bey. ...bana tevcihi nikah etmeyecek... ...hanımı vefat etmiş genç yaşında... Hmm. ...o dudaklar beni siyret diye... ...yad etmeyecek... ...eyni halinde... ...solup dökülen nazlı çiçek... ...diyorken yani fidanken... ...solup dökülen nazlı çiçek... ...aykılan ellerimiz... ...bir daha birleşmeyecek... ...yani Kasım'ın vefatından sonra... ...yazdırış şiirde geçiyor bunlar... ...ne görüyor orada... ...bu fizyolojik bir hadise değil o gözlerde muhabbeti görüyor. Gözde muhabbet görünür mü? Gören göz için görünür. Hekime gidiyoruz sen diyor hocam yapsın hatta diyor gözüne perde gelmeye başladı dikkat et diyor bana yani. Hekimin işi de o. Muhabbet ehlinin işi bir hazretin e, siymasını nazar ettiği zaman edebiliyorsa orada muhabbetullahı görmek. Onu Allah gösterirse görüyor yani. baki deyince kıymetli hocam... E bütün, e, veçheler, bütün veçheler dışında, e, bütün veçheler helak olucudur. Tabii. Sadece Allah'ın veçibakidir. Ayet-i Kerime. Tabii. Bir, beni yani okuduğumda böyle çok sarsmıştı. E, yine başka bir ayet-i kerimede, e, nereye dönerseniz dönün Allah'ın yüzü oradadır evet. diyor. Ve senle veçullah. Evet. Efendim yani, ama galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yani görebilen göz o veci o yani, yüzü her yerde görüyor zaten. taşta dağda, toprakta, evet. ağaçta, da bir insanda tabii, tabii insanda. Ki evet. Ve baki hüsnünü e, görüp hayran olan bizi evet. anlar diyor Mustafa. onu gördüğünüz, evet. gördüğünüz zaman, baktığınız zaman, değil. gördüğünüz zaman hayran olmamak mümkün değil efendim. Öyle yaratılmışız. Evet. Yani kalbimiz o frekans üzere ayarlanmış. Gördünüz yani müşahede ettiniz hayran olamak sizin elinizde olan bir hadise değil ve çibak üstüne ve o Cenab-Allah bu dünyada Elhamdülillah kullarına bazen mestur bazen aşikar o yüzü o yüzünü gösteriyor o hüsünü gösteriyor saniye mutlak. Evet. O zaman işte Hazreti Niyazi ne demek istediğini Hangi modda olduğunu bir evet. modern konuşalım efendim. <gülüyor> Hangi modda olduğunu. Ama Üstad şey yapmış. E, biraz e, çıtayı yükseltiyor. Diyor ki dünya ve ukubayı tamir eylemekten geçmişiz. Her taraftan her taraftan yıkılıp viran olan anlar. Bu tehlikeli bir beyefendi. Evet. Burayı, Burayı geçelim. Burayı mesk, geçelim. geçelim. Evet. Yalnız şöyle zannederim eee Nesimi'den e, Mescid-i de medrese-i diyor Nesim'i. Evet. Hakka ibadet etmeye kafi bize viraneler diyor yani. Yani bunun uzun sözün kısası... ...hiçbir şeyde bir ucup ve kibir sahibi olmamak lazım. Hiçbir şeyi, her şeyi kapsadığını ifade edip geçelim. Hiçbir şeyde ucup ve kibir sahibi olmamak lazım... Yani ben bir viraneyim harap oldum ben harap o bize yeter dedi yani o yani fiziksel manada e, tabii ki mescit de var medrese de var ve lazım ama mana ruh ruh manasında mamur olmaktan yana ya Rabbi ben acizim ben bir viraneyim harabat ehrini hor görmez akir evet. defineye malik viraneler evet. var diyor yani Aynen öyle. Evet. evet. Aslında bu virane defineye e, malik e, virane. Çünkü definenin sahibi de Cenab-ı Tabi, Tabii. Verirse olur. Tabii. Hem maddiye hem manevi Vermezse olmaz. Yani. Virane aslında gerçek manada virane olan e, kutsalı kovmuş olan kalp. Maalesef. Kutsalı yer açmayan bir kalp viranedir zaten. Harabedir. Hmm. O, orası harabe bir evdir. Ee, virane gibi görünen dışarıdan ama içinde Allah'ı ve kutsalı ağırlayan kalp evet. o, orası saraydır, malikanedir. Yani biraz e, sübjektivite çok e, son zamanlarda önem kazandı hocam. E, bizim bu e, psikoloji bilimlerinde de sübjektif bakışa biraz daha fazla ehemmiyet verilmeye başlandı. Önceden diyordu ki psikoloji bilimi işte, ölçülüp biçilemeyen şey kıymetli değildir. ...bir şeyi ölçüp biçebiliyorsam... ...efendim... E, ...onu başka bir şeyle tartıya çıkarabiliyorsam... ...o kıymetlidir, gördüğüm kıymetlidir diyordu. Şimdi öyle anlıyoruz ki... Bu deneysel psikoloji mi? Deneysel değil? psikoloji ve pozitivist psikoloji ben böyle idi Şimdi zaman geçtikçe... ...biz şunu fark ediyoruz... ...insanın bütün tecrübeleri... ...subjektif aslında... ...yani benim... ...şu bardağa baktığımda gördüğüm şey de... ...sizin bu bardağa baktığınızda gördüğünüz şey aynı değil... ...çünkü sizin bu bardakla tecrübeniz bambaşka... ...benim evet. bu bardakla tecrüben bambaşka. Çok doğru. Ee, ve beynimiz... ...bir şeyi uzaktan gördüğü anda... ...ilk... E, ...verileri aldıktan sonra... ...kalanını kendisi tamamlıyor. Evet. Yaşantılardan, tecrübelerden... ...kendi hatıratından... ...tamamlıyor. İşte bu meşhur... E, ...hikaye vardır ya... E, Marcel Proust'un e, şeyi kurabiyeyi yerken birden çocukluğuna gider. E, Çocuklu ile ilgili hatıralar aklına gelir. Ben hatırlamadım, evet. onu. Bu gayip zamanın izinde e, kitabına öyle başlar işte e, kurabiye, madden kurabiyesini e, yerken çayla beraber birden bire bu kurabiyenin kendi çocukluğunda bıraktığı tad aklına gelir, çocukluğuna gider ve o ile bir sürü tahtura evet. e, Yol alır Ne güzel bir kelime değil mi tahtur Eyvallah tabii. Ee, Şimdi bardaktan küçük evet, bir e, Yani biraz Mizahi belki e, Bir büyük anne ben tanıdım Benim bir yakın dostumun büyük annesi Böyle bardaklara Vay vay çanağı derdi <gülüyor> Ne güzel bir şey <gülüyor> niye öyle evet. söylüyorsunuz e, Kırılır kuzum derdi Kırılır ...kolay değil yani, hmm, Vay ...vay çana. vay çana. ...tabii yani kırılır o zaman vay vay dersin... Evet. Yani. ...bu derdi şeyden olsa... ...bakırdan olsa hiçbir şey olmaz... Ee, ...benim derdi rahmetli kayınvalidemden... ...onun annesinden gelen bir sürü böyle... ...tasım var hiç bir şey olmuyor ama dedi... ...yeni alıyorsun bunları... ...düşüyor çatlıya kırılıyor vay vay çanağı... ...ne kıymetliydi ama onlar... ...şimdi tabii kıymetsiz cam... Ee, ...daha kolay elde ediliyor evet. ama... ...bir dönem tabii... Eşyaların bile bir ruhu bir şeyi vardı Kıymeti vardı evet. Bu Henry Corbin'in İslam medeni tarihinde okumuştum Çok enteresan gelmişti bana Diyordu ki Müslümanın bir su kabı vardır Ve dibinde Ve minel may külli şeyin hay aleti Yazar diyordu Yani su içtiği zaman o ayeti görür diyordu Çanağın dibinde o ayeti yazılmış Bakıra hak edilmiş vaziyette diyordu. Onu hatırlar diyordu Her hayat sudan gelir O ayeti hatırlar şeklinde bir şey. Bakın bardak dediniz hemen tedai bir, bir anda geldi. Evet. Şimdi hocam e, az önce andığınız e, hadise, Henry Corbin'den naklen andığınız hadise çok enteresan. E, hayatın her anında Allah'ı zikretmek için bir vesile bulan bir kültür. Evet. Yani her yudum suda. Şimdi şu suyu içiyoruz e, şükrediyoruz fakat e, ...onu yine Cenab-ı Hakk'ı zikretmek için... ...bir vesile kılıyoruz, bazen kılmıyoruz. Ama... o ...öyle bir kaptan su içtiğiniz zaman... ...unutsanız da aklınıza getirin. Değil mi? Daima sizi Allah'a hatırlatan... Hmm. ...O'nunla beraber yaşamağı... ...sizi adeta mecbur eden... ...istikametinizi şaşırsanız hemen sizi düzelten bir... ...bilinç hali var. Hayatın bütününe yayılmış bir bilinç. Hmm. Şimdi biz şeyiz... E, Hani Ahmet Haşim'in o meşhur Müslüman Saati makalesinde söylediği gibi evet. biz yönünü şaşırmış kimseleriz artık diyor. Yani fecri kaybetmekle beraber evet. e, yönünü şaşırmış kimseleriz. Yani çölde kaybolmuş kimseler e, gibiyiz. E, günlük hayatın içinde hatırladığımız anlar nadir olmaya başladı. Medeniyet öyle bir şey zaten sizi tümüyle kapsıyor. Şimdi buyurduğunu çok mühim. Şimdi kapitalist... Ee, yani ben e, Tüketici kapitalizmden bahsediyorum Size hiç kendini unutturmuyor Bütün medeniyet Tasavvurları böyle hı hı. Yani e, Reklamıyla işte panosuyla Tükettiğiniz eşyalarla Kullandığınız şeylerle giydiğiniz yemeklerle Amerikan kapitalizmi Her tarafımızı sarmış vaziyette Giydiğimiz markalarla Vesaireyle Hiç kendini unutturmuyor size İslam medeniyet tasavvuru da böyleydi zamanında. Bir defa beş vakit ezan, hı hı. yoldaki selamlaşma, insanların hali tavrı, şehir içindeki türbeler, mescitlerin hazireleri, çeşmeler vesaireler, hep sizi kendine hatırlatan alışverişler, mesela bereket versin, bereketini gör, bunlar kayboldu artık. Yani bir alışveriş yaptınız, Size e, satıcı bereket versin diyor. Yani Cenab-ı Allah kesinize bereket versin diyor. Siz de ona bereketini gör. Benim verdiğim paranın bereketini gör diyorsunuz. Mesela bize şöyle öğrettilerdi. Oğlum rızık o müemmen. Yani Cenab-ı Allah senin rızkını garanti etti. Bereketi o sana ait bir hadise. Onu Allah'tan isteyeceksin. Çok kazanırsın bereketi olmaz. Nasıl kazandığını bilmezsin, nasıl gittiğini de bilmezsin. Az kazanırsın bereketi olur. Bu bereket meselesini akıl izah edemez. Kesenin bereketi. Dolayısıyla mesela alışveriş yapıyorsunuz, adam iyi günler diyor, siz de iyi günler çıkıyorsunuz. Bereket versin kayboldu artık. Veya şeyi girin diyor, kartı koyuyor, şifreni gir diyor, arkadaki bekliyor Mesela o tıpır tıpır diye doldurayım da naylon trabiyi çıkayım diyorsunuz. Yani böyle bereket unutuldu artık. Bereket versin bereketini gör. Ben e, bir e, bir dönem önce yani bir belki 20 sene evvel. Belki o, 15 sene evvel. bir dönemmiş. Evet, <gülüyor> Kısa evet. bir dönem diyeyim. Kırım'a bir seyahatim olmuştu. Rahmetli Akif Emre ile Allah rahmet Aa, eylesin. Çok sevgili arkadaşım, dostum. Ee, güzel insan Akif Emre ile ee, bir seyahatimiz olmuştu ...Kırım'a, Orada Osmanlı Türkçesi yaşıyordu hocam ya. ve insanlar birbirlerine Günaydın demiyorlardı. Sabah Şerifler Hayırlı Ay, olsun diyorlardı. Be, ya, Hala öyle diyorlar. Sabah Şerifler. Tabi, tabi. Sabah Şerifler. Yani sabahı da selam diyor. Tabi. Her şeyi aslında öyle bir bakış ki öyle bir idrak ki ...o şimdi düşünüyorum. ...dokunduğu her şeyi güzel kılıyor... Evet. ...sabahı şerif diyor... ...ama sabah öyle değil mi? siz hekimsiniz... ...yani sabah ne diyelim metabolizma mı diyelim... ...hayata do doğuyor Tabii. tekrar... ...mesela akşam ateşi çıkardı eskiden hastaları... ...hala güne çıkıyor zannediyorum... ...öyle de sabah ateş çıkmıyor niye... ...hayatiyet var... ...gün batarken Tabii. böyle bir... ...mesela e, bana şey diyorlar... ...akşam yemek yeme... Hı hı. ...şey düşüyor... Ne o. Vücudun, metabolizma düşüyor, yemeği sindiremezsin hmm. ve çok doğru söylüyorlar. Hakikaten yemediğim zaman çok rahat ediyorum. Hı hı. Evet evet. Akşam kapatıyor, şat daha ediyor sistem kendisini yani. Tabi tabi tabi. Akşam işte bedenin şeyi gece bedenin ölümü. E bedenin ölümü, Uyku, uyku ölümü Küçük ölüm. Küçük ölüm evet. Tabii. Ama orada da başka espriler çıkıyor gece. Gece başka bir güzellikleri var. Gecenin, Gecenin başka güzellikleri var. Enteresan, mesela geçmiş şeylere baktığınız zaman, metinlere baktığınız zaman, Mevlana'da olsun, başka metinlerde olsun, böyle gece bir savaş var, çok enteresan. Ee, uykuya karşı bir savaş var, evet, evet. uyku böyle bir gaflet hali olarak evet. telakki ediliyor ve işte gözler uykusuz olsun, işte ilimle meşgul ol, ibadetle meşgul evet. ol falan gibi... Ee, belki metaforiktir ama e, Öyle bir de hal var Gece bir şey Bir savaş alanı aynı zamanda Uykuyla savaş ve hala Uyanıklığa e, devam e Bir de tabi gece ışık olmadığına göre Dünya tek renk yani Gözü meşgul hmm. edecek Sesler de kesiliyor gece evet. Hala öyle yani Sen kendi kendine başa, baş başa evet. kalabilir Yani kendi kendine baş başa kalamayan insan korkuyor geceden zaten Hı hı. Bu Ahmet Muhib'in video diye bir şiiri var. ne güzeldir hocam. Değil ya. yani? Evet yani. Hoyrattır bu akşam müsteri daima. Evet. Onu bulalım da okuyalım onu, inşallah. Onu, evet, evet. Biz şey Ben çok severim Ahmet Muhib'i. Ee, enteresan yani bu kıymeti bilinmeyen şeylerden evet. şairlerden. Evet. Bir de birisi de Ziya Osman Sabah'dır. Çok, çok, evet. çok, çok. Evet, evet, evet, evet. Siz biraz birkaç şey okumak ister misiniz hocam Ahmet Muhib'ten? Ben şimdi bilgisayardan buldum. Müsaade ederseniz e, şöyle biraz hatırlatalım. Burada bunu da yarım yamalak bulmuşlar galiba. O çok çok güzel. Yani teşekkür ederim size bana hatırlattığınız için. Ben bunu okur okur e, daha böyle erken yaşlarımda etkilenirdim e, bu şiirden. Müsaade buyurur musunuz hocam lütfen, şöyle lütfen. biraz tabii, okuyalım? Tabii tabii lütfen. Hatırlatmış oğlum dinleyicilerimize de. Hoyrattır bu akşam üstüler daima. Gün saltanatıyla gitti mi bir defa? Yalnızlığımızla doldurup her yeri bir renk çığlığı içinde bahçemizden bir el çıkarmaya başlar bohçamızdan lavantı çiçeği kokan kederleri. Hoyrattır bu akşam üstüler daima. Evet ya ne kadar güzel hocam. Değil mi yani evet. beşeri bir hal ve evet. korkmuyor yani lavanta çiçeği kokan kederlerden. Bir başka dünya açılıyor çünkü o zaman. Akşam Mesela siz söyleyince Koca Paşa şiirinde Gece her yerdeki efsunlu Sükunundan iyi Diyor Yahya ya, Kemal Avuturgamlı'yı teskin eder endişeliği Ne de dünni Gecedir ta ağırlan vakte Kadar bir mücevher gibi Sümbül Sinan'ın ruhu yanar Diyor Bir mücevher gibi Sümbül Sinan'ın ruhu yanar Muhasam, Çünkü gece evet. Kulun yani beşerin Dış dünya ile olan alakası kesiliyor. Ben Frank memleketlerinde, siz de kaldınız, ben de kaldım. Gece zordur Frank memleketlerinde. Akşam oldu mu bir başka hayata iltica etmek ihtiyacını hisseder insanlar. Gündüz çalışırlar, gece kalkmaz o yük. Ya çok yorulur yatarsın yahut da dışarı çıkıp bir başka aleme iltica etmek hissedersiniz. Çünkü gayb aleminin kapıları kapanmış. Oraya etseniz mesele bitecek ama edemiyorsunuz. Yani zor. Onun için night clublar açılmıştır vesairedir. Sabaha kadar çıkıyor ya işte vesaire. Neyse o tarafa pek girmeyelim. Yani esasında gece kulları lütfedilen, işte biraz evvel bahsettiğiniz yani uykuyla savaş, nefisle savaş, tam gecenin yapacağı şey Gündüz nasıl olsa uğraşıyorsunuz bir şeylerle. Ama gece yalnız kaldınız. Hayrıda mısınız? Şerde misiniz? Gece Gündoğmadan neler doğar derdi rahmetli valide. Gündoğmadan neler doğar? Kim bilir? Dolayısıyla gece mühim. Ama aynı zamanda o şiir çok insani bir şiir. Hayvattır bu aksemüstüler daima diyor evet. Zorlanırsınız. Bitişi de onun pek e, güzeldir hocam. Bir de bunun içinde bir şey vardı, bir dize vardı. Ee, onu bulabilirsem, ha şu, şuna ben...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 Kurtar bu gamlardan beni. Zaten evet. yani derim Cenab-ı Mevlana'nın unutmak ezeli bir şifadır diyor Cenab-ı Mevlana. Eğer unutmak olmasa halimiz yaman. ...neyi Niye unutuyor? Ölümü unutuyoruz yahu... Vektashi babasından sormuşlar demiş sen sen ölümü düşünmez misin? Düşünmem demiş. O niye düşünmüyorsun diyorlar. Allah unutmaz ki demiş. Vakt geldi zaman. <gülüyor> Çok <gülüyor> vakti <güzel>. geldi zaman. <gülüyor> beni Ben niye düşüneyim diyormuş ya. Çok güzel. Allah Allah filat yani. <gülüyor> <gülüyor> bu şiiri okurken bu güzel bir tevafuk oldu Benim aklıma Rembo'nun Sarhoş Gemisi geldi hmm. Bu da çok güzel bir şiir yani İmaj belki oradan Çünkü bu bundan aşağı yukarı yani Rembo'dan bu Soga tabii. tabi hmm. Yani e, düşünsel ve Duygusal maceralar Birbirine benziyor hmm. Yani tabi Rembo kadar yalnız değil Dranas Türkiye'de yaşadığı için Korun, korunuyor, korunuyor yani e, ama Rembo çok yalnız kalmış bir adam Onu ben hissediyorum Yani manen yalnız kalmış bir adam e, Çok hassas Hayatta katılamıyor Vesaire Ama güzel bir şiir yazmış yani iç dünyamızı e, Şer etmiş bu şiirde e, Korkaklığımızı e, Unutuşa sığınışımızı Efendim yani Aczemizi Edebiyatçı diliyle yazdığı için hep e, metaforik ifadeler var, sembollerle güzel yani e, ben beni, beni çok etkilemiştir, hala da etkiler. Benim bir küçük bir defterim var şimdi biraz büyüdü o defter. Duruyor musunuz o? Duruyor mu hocam durur, defter? Durur. Hmm. E, orada böyle Kaç e, yaşınızdan beri? herhalde 18-20 olabilir. Ya ne kadar büyük bir mücevher hocam o işte. Yok, yok değil, değil, ama. Muazzam. Aman aman. Aa, onu ne olur kaybetmeyin. Aman, Arada bir getirin hocam. Biz de okuyalım orada. Mesela 18 yaşınızda neye dikkat etmişsiniz? Çok merak ederim ben. Onu getireyim. Gazeteden kesilmiş. Mesela Hı -hı. E, şöyle e, şimdi hiç adını vermeyeyim. Bir gazetedenin ekinde görmüşüm. Sultan Murat Hüdavendigar'ın yani orada çok mütenevi... çok değişik yani ruh halimi ifade eden. Sultan Murat'a davet eden, birinci Kosova'da cenab Allah'a bir eee niyazı var yani bir Hı -hı. yakarışı var. Evet. Ama ben iki asır geçiyor Solakzade tarihinde bu yakarışı Nazmen görüyoruz. Bu da çok enteresan bir şey. Ey ruhu habibi Ekrem için başlayan yani eee bizi galip geldi çünkü rüzgar ters esiyor. Hmm. bizim asayakeli Müslüminin gözüne doğru geliyoruz gel ama ertes sabah dönüyor ve o şey de malumunuz birinci Kosova çok mühim bir şey zaferlendi tijeniyor ama sultan Murat şehgedediliyor ee, böyle beş tane yani Rumeli'de e, Osmanlı vakasının e, İslam medeniyet tasavvurunun tutunmasının ilk asrı beş tane mühim e, Mübarizeyle geçmiştir sıpsındı. Birinci Kosova, Nibolu, ikinci Kosova, Varna. Beş tane büyük mübareze olmadan Tuna'ya kadar gidemezsiniz siz. Bunların ikincisi bu hadise. Mesela onu kesmiş almışım. Şimdi o e, mevkute çok farklı bir istikamette şimdi o zaman. Sonra ben onu Ziya Bey'in kitabında bütününü buldum filan. Yani aradan geçmiş belki 40 sene. Böyle bir hadise. Bir tanesi şu. Özbek şeyhi göçtü. Mecmetine ve mevhum. E, cenazeyi aldık şeyden e, yeni camiden Üsküdar yeni camiden el üzerinde sahilden geliyor. Bütün trafik durdu. 71 senesinin baharı. Hı hı. Cenazenin önünde mevhum Sebilci bir kaside okuyor. Üryan gelir, üryan gider. Yıllar sonra o kasideyi buldum. Hazreti Hüdayin'i bir nutku şerifi insan. O da var mesela o şeyin içinde. Böyle bir Macera, defter. İşte Olvi'de o defterde vardır. Gazeteden kesmişim kenarında falan duruyor. Yani. <gülüyor> ee, şeyin, e, tabutun e, başında, kaside önünde önünde. Tabut gidiyor. Demaze, e. namaz Hı -hı. kılındı. Hı -hı. Def, defin için gidiyor. Yani yürü, Paşa Leman'a doğru gideceğiz. Oradan, yukarıdan, yokuştan özbet tekesine çıkacağız. Hı -hı. O Üsküdar Meydanı'nda, Sebilci eli kulağında. O da yürüyor beraber. Üryan gelir, üryan gider. Bu... Çok enteresan. Bu böyle bir şey yok şu anda. Acaba daha şeyh cenazesi. Şeyh cenazesi <gülüyor> olduğu için miydi? Şeyh evet. Şeyh cenazesi azizim, şeyh hmm. cenazesi. Usul. Usul şeyh şeyh evet, cenazesi evet. Yani. Çok hizmeti var hazretin yani. Ve, ve meşhur hizmet gö gö görünmüyor yani. Hmm. Vefatından sonra ortaya çıkıyor. Bu çok hmm. mühim bir şey. Evet evet. Allah rahmet, Allah rahmet, eylesin. Allah rahmet eylesin Yani o görünmemek çok mühim bir hadise. Gören zaten görüyor. Görünmemek ve göstermemek hocam. Evet, evet. Görünmüyor çünkü göstermiyorlar. İnsanların gözüne sokmuyorlar. Hiç, hiç. Belli Allah'tan bekliyorlar ecrini. Ben zaten O veriyor. Nasıl, Tabii. nasıl veriyor? Muhabbet de veriyor. Kalbi evet. genişliyor. <gülüyor> yani. Tabii. O defter tutmuyor yani. Bana şunu verdi, bunu verdi. O kadar rahat, o kadar geniş, kalbi geniş ferahlıyor yani. ...ellem neşah leke gibi bir hadise... Bir ...akıyor ona, geliyor... ...yaptıkça geliyor, yaptıkça geliyor... ...o öyle gidiyor yani... Nutko, ...nutukta Hazreti Niyazi gibi yani... ...akıl ehli anlamaz bu işten diyor yani... ...veriyor sadece yani... ...bu kadar... Evet. ...gösterişçi dindarlık yerine... ...hiç onu konuşmayalım... Evet. ...dindarlığın gösterişçisi olmaz... ...o başka bir şey olur... ...bu sosyolojik bir kategori... ...bir <gülüyor> sosyoloğun bir tanımlaması... kitabının evet. başında... ...daha din sosyoloğu bir arkadaşımızın... ...yani doğru yanlış bilmiyorum... Tabii. E, ...bilimsel olarak olabilir... Evet. ...tabii tabii ona bir şey değil... ...gösterişçi dindarlık yani, diye bir şey bilim, var... ...bilim terminolojik yani. bir hadisedir... ...tabii ki orada olur O evet. bir şey diyemeyiz... ...ama benim anladığım manada yani... ...dindar ise onun gösterişi olmaz... ...zaten yani o... Kendi içindedir. Merhum topçu namaz kılardı. Ama kimse namaz kıldığını görmezdi. Kılardı. Abdesti evet. derse girmezmiş. Sonra öğreniyor. Böyle bir adam. Benim için diyor e, sınıf mabet gibidir. Evet. Evet. Niye? Evet. Çünkü hakkı söylüyor. Evet. İbadet ediyor. Karşısında Allah'ın yarattığı kullar var. Hepsi halife. Baktığı zaman görüyor kim ne olur kim eski zamanda bir e, Sibiyan Mektebi'nde bir muallim kızmış. Çocuklar yaramazlık yapmışlar. Bağırıp çağırıyor. Yoldan da bir Arif-i Billahazet geçiyormuş. Sibiyan Mektebleri malumunuz. Fevkani olur. Yani sıfır kotunda olmaz. Altta çeşme meşme var. Üst kata çıkıldı Bir sınıftır zaten. Küçükleri okutuyor. Yani elif cüzü okutuyor. Bakmış Hoca Efendi e, asabi Onu yatıştırmış demiş. Otur bakalım bilmem ne. Değil, ne yaptılar? Değil, çok yaramazlık yaptılar. Ders çalışmıyorlar. Işte şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Değil, çocuklar siz de oturun. Oturmuşlar. Hoca efendinin gözünü mesletmiş. Bismillah demiş. Şöyle mesetmiş Hoca bakmış ki Aa, bu alim olacak. Bu kömürcü olacak. Bu külhan bey olacak. Kaderi öyle yazar. Görüyor. Hoca istikbali görüyor. Bu arabacı. Bu Fatih'i bilsin yeter. Demiş sen bunları çok zorlama. <gülüyor> Bak demiş hepsinin kaderi belli. Bu zengin paşa konağına şey olacak bu imam olacak onun üzerinde dur dilini düzelsin kıraatını beni zorlama ben bu hikayeyi işittim maluması 40 sene akademi var ve tatbik etmeye çalıştım çok da güzel oldu herkesten e, kabiliyetleri Cevheri ölçüsünde bir şey beklemek. Evet. Balıktan kava tırmanmasını beklemek. <gülüyor> ne kadar güzel oldu. Balık kava çıktı derlerdi. Evet. Evet. Yok yok böyle bir şey yani. Ha bakıyorsunuz e, bu bizim gözümüzü de inşallah belki yapmışlar ben bilmiyorum yani ama kulağımıza bu, bu hikaye fısıldadılar. E bakıyorsunuz e, bu çocuk yani niyeti iyi bilmem ne ama bu kadar bunun şey yani. Onun önüne ben niye engel olayım arkadaş yani onun önüne ben. Verirsin bir kaç puan istiyorsa 50 puan minimumda geçer gider yani ne olacak yani benden bilmesin çünkü öyle şeyler oldu ki azizim yani çocuk intihar etti ya, yani evet. bunu biz biliyoruz yani çocuk başarısızlık duygusu yüzünden yani hoca geçirmem diyor olmaz diyor bilmem ne diyor değer mi yani değmez değer mi hocam bir de bu belki bir sonraki programımıza inşallah bunu konuşalım Başarı nosyonu da e, çok e, yeniden gözden geçirilmesi evet, gereken evet, bir şey. Evet. Şimdi başarı dediğimiz zaman biz hayatta e, maddi vasıtlara daha fazla sahip olmayı mı anlamalıyız? E, daha fazla hükmetme kudretini mi anlamalıyız? Yoksa değerlere uygun yaşamayı, fıtrata uygun yaşamayı, e, Allah'a yakın yaşamayı mı anlamalıyız? Çok büyük problem. Modern, e, çok büyük problem. Ya, bizim şu anda kafamızı iyidiş eden başarı nosyonu çok batılı bir başarı nosyonu. Şeyimizi kaybettik çölde dediniz ya pusulamızı istikametimizi kaybettik şu anda. Allah inşallah Allah erenler bize buldursunlar inşallah efendim. Yani. Amin amin. Tefeyyüz etmek dediniz ya, ya. Yani. Bir evvelki programda yüz etmek, tefeyyüz etmeyi nasip okuduğunuz, eylesin. Okuduğunuz, okuduğunuz mutluluk şeklinde tefeyyüz edebilirsiniz yani. Evet. Düşünün üzerinden. Açılır, tefekkür ettikçe firasetiniz açılır, hikmet gelir. Yani cenab Allah kendini düşünen, kendi üzerinde teemmül eden, tefekkür eden kulunu kesinlikle boş göndermez. Sen yarını bir haber mi sandın diyor galip, yoksa seni terk eder mi sandın diyor yani. Bırakmaz. Söylüyor kendisi. Bana bir adım yaklaşana ben on adım yaklaşarım diyor yani. Bu kadar. Nasıl yaklaşır onu biz bilmeyiz. Kalbini açar yahu. Başka adamı sıkan hadise öteki o dökünü sıkmaz. Elhamdülillah der. Rahmetle babam söylerdi çok hocama yani. Elhamdülillahi Teala ala külli hal diyorum. Ama halin bazı eksepsiyonları var. Sıvel küfrü ve dalal. except Yani madem onlar da yok onlara şükretmiyor. O halden Allah'a sığınıyor. küfür <gülüyor> ve dalalden except Bütün hallere mi şükrederim diyor yani. Bu. Ha bunu dudak söyler. Peki burası? <gülüyor> Onu halden anlıyorsunuz. Yani adam oturduğu zaman çalıştığı zaman Yemek yediği zaman, muhabbet ettiği zaman bu adam doymuş diyorsunuz. Bu başka bir şey aramıyor. yani. Manen tatmin olmuş bu adam. Kalbi bunun mütmain. Endişesi yok mu? Var. Hepimizin var. Ama tatmin başka bir hadise. Kalp doygunluğu. Başka bir hadise. Ee, bu yani Türkiye bu diye atlatacak inşallah. Bu sıkıntıları. Bu sıkıntıdan atlayacak inşallah. İni tanıştı bu e, Amerikan kapitalizmiyle biraz sarhoşluk, tübülans var ama geçiyor inşallah yani. Eyvallah hocam. Ben de hocam. noktadayım. Ümitle e, ayrılmayalım. Hep ümit üzeri olalım. Tabii. Tabii. tabii Allah'tan kesinlikle ümit kesmeyiz. Ümit kesemeyiz gün değil yani. Allah'ın rahmetinden tabii. ümit kesemeyiz. Merhametinden, şefkatinden kullar tabii tabii. Kıymetli hocam çok teşekkür ederim gönlünüze efendim. bereket. Rica ederim. Saçlı sağ olun efendim yani. Eyvallah sağ olun hocam. Ee, kıymetli dinleyenler Gönül Sadası programından hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kıymetli hocam Saadet'in Ökten ve Ben Deniz Kemal Sayar. Bir sonraki programda buluşmak üzere hayırlı kalınız efendim.